Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <Gülüyor> Değil açık radyocular, merhaba. ...kentler lezzetler... Ee, ...bu haftada size... E, ...farzetler tattırmaya çalışacak. Bu hafta e, İstanbul'da hüküm sürmekte olan... ...ve aniden bastıran... E, ...hava koşullarına uygun bir gezi yapalım istedim. E, ve e, ülkemizin... ...kışıyla e, meşhur... ...karla, soğukla, fırtınayla... ...kısacası kışla en fazla... E, ...meşgul e, bölgesine... ...gitmek istiyorum. Doğan Anadolu'da olacağız. E, ve e, hani... ...Doğu ...birbirinden güzel bir türü kenti var. Ee, ben de Erzurum'da geçen çocukluğumdan ötürü esasında orada Erzurum'u gönlümde özel bir yerde tutuyorum ama e, yakın zamanda gidip teker teker hepsine bir daha bir gezip gördüğümde aklımda en fazla kalan, gönlüme en fazla taht kuran kenti Bitlisi sizinle paylaşmak istiyorum bugün. E, Belki Bitlis hani e, çoğunuzun genelde bir yerleri gidip görsek veya e, sevdiğimiz e, bizi geri çağıran, bizi e, kendine e, davet eden kentler e, arasına koysak diye aklına düşecek kentlerimizden değil. Bu bence öyle zannediyorum ki bilipmediğinizden gidip görmediğinizdendir. İnsanın hani özellikle gidip e, sadece orayı görmek için kalkıp yol kat edeceği yerlerden birisi değil biliyorum. E, benim yolum oraya düşmüştü ben özellikle görmek de istiyordum filan ama kısaca e, Bitlis'i çok sevdim çok seviyorum e, çok fazla paylaşabileceğimi sizinle de düşündüğüm tat lezzet aldım Bitlis'ten e, kentin birçok boyutu sadece yiyecek hayatı değil ki o da birazdan anlatacağım gibi çok canlı ama kentin birçok boyutu insana gerçekten ta, e, çok e, farklı tatlar veriyor. Her şeyden önce bir kere ben türküleri çok severim. Özellikle de böyle kederli öyküler anlatan, efkarlı Doğu Anadolu türkülerini çok severim. Belki babamın evde yalnız bu tür müzik dinlemesinden, ne bileyim belki çocukluğum Anadolu'da geçtiği için Türk halk müziğinin hep çok iyi bir dinleyicisi olmuşumdur ben. E bu durum tahmin edileceği gibi ilgimin halk danslarına da ulaşmasına neden olmuştur. Ve ben lise yıllarında herkesin bir ucundan bulaştığı halk danslarını belki herkesten çok daha fazla severek yapıp izlemişimdir. Her yöreden hatta neredeyse her kentten ayrı bir dansın çıktığı inanılmaz renkte ve güzellikte İki ülkemizin tüm dansları arasında da en çok Bitlis yöresinin danslarını sevmişimdir. Nedense çocukluğumda Bitlis'i görmüşlüğüm bile yok. Ama o dansı bilmem bilir misiniz? O böyle bir hani vakur ihtişamlı hoş bir danstır. Ben onu çok severim. Ve de Bitlis'te Beş Minare'nin tınısında her duyduğumda içimi aynı buruk tatla böyle titremiştir. Birazdan birlikte dinleyeceğiz Bitlis'te Beş Minare'yi. Ama ben Bitlis'e bu Beş Minare'yi göreyim diye e, gitmeye hep heves ettim açıkçası. E, sonunda da evet gittim ve Bitlis'in e, beş minaresi başta olmak üzere pek çok görülecek güzel yerini gördüm. E, ama kısaca e, minarelerden daha fazla Bitlis kentinin genel e, konumu ee, ...benim ağzımda çok hoş bir tat bıraktı diyeceğim. Bitlis e, iki tane dağın arasında oluşmuş bir vadide yer alıyor. E, bu vadi yemyeşil, şimdi tarif ederken tuhafınıza gidecek ama Mardin'in tersini düşünün. Mardin nasıl e, yüksek bir tepede ve boz renktedir. Bitlis'te onun tam tersi e, daha böyle çukura inen bir vadide ve yemyeşil renklerin ortasında... İkisi de hani çok sevdalı olduğum iki şehir olduğu için bu kontrast iki değişik türden koleksiyon yapıyormuş gibi hissediyorum kendisini. İkisini bir arada düşünmek, benzetme yapmak benim hoşuma gidiyor. Bitlis böyle bir vadinin orta yerinde. Ee, tabii ki şu anda maalesef e, o üzerinde yer aldığı e, nehrin e, tepesine inşa edilmiş olan e, iğrenç şehirleşme, e, işte hiçbir planlamaya tabi tutulmadan yapılmış olan e, yapılar yüzünden e, olması gerektiği aslında orijinalinde olduğu kadar güzel değil ama sevindirici bir boyutu oradayken öğrendiğim bu yapıların yıkılması üzerine karar alınmış olması ilginç bir şekilde tam da derenin üstüne, vadinin tepesine bir çarşı oluşturulmuş ve tabii ki onun bütün pisliği o derenin içine akmış sevimsiz bir durum yaratıyor ama onun şimdi olmadığı zamanı ve şimdi yakın zamanda da tekrar inşallah olmayacağı zamanı hayal ederek Bitlis'i size şöyle bir anlatıp lezzetlerini özetlemeye çalışacağım bir kere her şeyden önce Bitlis küçücük bir yer bu dağın tepesine çıktınız, o vadiye girdiniz ve işte bir böyle U düşünün. Hani Atnalı'ndan daha uzunca bir U. bir Şehrin bir ucundan giriyorsunuz, dönüp öbür ucundan çıkıyorsunuz ve kent merkezi dediğiniz yeri işte tamamını görmüş oluyorsunuz. Çok fazla insanı doğrusu oyalayacak, çok fazla insana orada yaşam namına lezzetler sunacak bir şey yok. Ama Bitlis kentinin mimari dokusu, o doğa içerisine yerleşmiş olan sessiz kendinde halinde huzurlu hali... Aslında çok da fazla başka kentlerden, büyük kentlerden bekleyeceğiniz lezzetleri zaten size aratmıyor. Ee, Bitlis şöyle bir isterseniz genelde yaptığımız gibi biraz tarihine bakarak gidersek ne türden lezzetler biriktirdiği, özellikle mimari ve işte arkeolojik bulgular açısından nasıl bir kültür mirasının sahibi olduğu daha Kolay anlaşılacak tek tek tabi tarih dersi verir gibi burada böyle şey anlatacak değilim ama Bitlis e, pek çok değişik uygarlığın önemli kentlerinden olmuş ve hatta başkenti olmuş Bitlis deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama bir kere e, en az Bitlis kadar önemli Bitlis şehir merkezi kadar önemli bir sürü ...kasabası, kazası var. Onların her birisi de tarihte... ...ve şu anda coğrafi olarak da... ...en az Bitlis Kent Merkezi kadar... ...farklı özellikler ve keyifler taşıyor. Her şeyden önce... Asıl Van Gölü kıyısında olan kent bizim Doğu Anadolu'muzda Bitlis. Van tabii ki Van Gölü'nün merkezi, kent merkezi ama e, kıyıların uzunluğu ve kıyısındaki önemli e, gitmek isteyeceğiniz yerleşim alanları açısından e, Bitlis Van'ın çok daha fazla e, tadını çıkarıyor, çok daha fazla güzelliğine sahip diyeyim. Açıkçası çok birçok insanın belli bir zamana kadar benim de Van'ın bir kazası zannettiğim, Birçok yer Bitlis'in kazası Başta da Tatvan olmak üzere Bitlis'te Ahlat çok önemli bir e, Yerleşim merkezi Tatvan çok önemli bir yerleşim merkezi Adil Cevaz çok önemli bir yerleşim merkezi Bunların her birinin de En az Bitlis kentinin merkezi kadar insana sunacağı güzellikler Özellikle de e, mimari ve arkeolojik e, Güzellikler söz konusu Ahlat'tan başlayacak olursak Ahlat Selçuklu'nun başkenti Ahlat ve Selçuklu'nun başkenti olduğu içinde bir zamanlar ki başkenti olduğu içinde tabii ki Anadolu'da pek çok Selçuklu medeniyetinin e, izlerini taşıyan kent gibi çok hoş Selçuklu izleri taşıyor ama e, Ahlat'taki Selçuklu e, kalıntısı biraz diğer e, şehirlerden farklı. Burada Harabe şehir diye yerlilerin adını koyduğu bir eski e, şehir kalıntısı var. Bir de e, çok daha önemli Selçuklu mezarlığı var. Ahlat'taki Selçuklu mezarlığı eminim birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur çok önemli meşhur bir mekan ee, tabii ki kent, kentin içinde kümbetler vesaire Selçuklu uygarlığına dair e, görmeye alıştığımız bir takım başka e, mimari e, günümüze kalmış eserlerde var ama bu ikisi çok önemli şimdi e, nedir e, Ahlat e, Harabe şehri bir ona bir bakmak gerekir eğer Ahlat'ta e, eskiden kentin olduğu yerde e, birçok işte o dönemden kalma köprü, ev biraz belki böyle işte şey, kervansaray falan gibi binaların kalıntılarının bir arada bulunduğu bir bölge var. Öyle restore edilmiş, ortaya çıkarılmış hani öğren yeri olarak ziyaret açılmış bir yer değil. Enteresan olan tarafı bu yapılaşmanın zaten mevcut olan başka bir yaşam alanının önünde gerçekleşmiş olması. Burada en az böyle 500 adet kadar diyeyim daha da fazla belki Neolitik çağdan kal olduğu düşünülen e, mağaralar ma ya yani mağaraların içinde ya yaşam alanı oluşturulmuş eve dönüştürülmüş mağaralar var. E, bu e, genellikle işte e, Sultan Seyit Deresi ve Buharabe şehir denilen yerde, Hepsi de Harabe şehrin tepesinde değil ama e, buralarda yer alan bu mağaralarda e, tabii ki e, insan önüne koyduğunuz o a, Selçuklu kalıntısı şehrin de görüntüsüyle birleştiği zaman gerçekten böyle başka bir e, Tarihi e, şehir eski şehir gezerken duyacağınızdan başka bir eski şehri gördüğünüzde hissedeceğinizden çok daha tüyler ürperten çok daha kendini böyle tarihin bir tarafına ışınlanmış hissettiren bir duyguya kapılıyor. Belki ben gece akşam hava kararırken oradaydım hani gece değil ama akşam hava kararırken ve böyle o ışıkların ürpertisi falan da çok enteresandı. Dolayısıyla e, Ahlat'taki şehir ve e, Ahlat'taki mağaralar mağara evler çok önemli görmeye değer. Aynı şekilde Ahlat'taki Selçuklu mezarlığı da başka benzeri az bulunan bir şey. Dünyanın en büyük anıtsal mezarlığı olarak kabul ediliyor. Aslında zaten dünyanın en büyük Müslüman mezarlığı ve Türklerin Anadolu'ya ilk ayak bastığı topraklar üzerinde yer alan ilk mezar olarak da biliniyor. Enteresan olan tarafı taşları tabii ki. Taşlarının e, büyüklüğü, yüksekliği, insan boyunun üstünde taşlar ve dolayısıyla ilk karşıdan baktığınız zaman bir mezarlık olduğunu algılamanız da zor oluyor. Taşlar e, tabii ki o da yine restore edilip çok böyle bilinçli bir öğren yeri haline getirmiş olmadığı için yerlerde yıkılmış, kırılmış olarak duranları da var. Ve hani tarihin üstünde yürüyorsunuz resmen. O taşlar e, yaklaştığınız zaman yosun bağlamış biçimleriyle, üzerlerindeki yazılarla ve e, başlıklarının farklarıyla falan size bambaşka bir dünya, bir hayat açıyorlar. Ee, sanıyorum böyle 200 bin metrekareyi geçen bir alan üzerinde yer alıyor. 11. ve 12. yüzyıldan e, kaldığı e, biliniyor. Yani 11. yüzyılın sonunda başlatılmış ve 12. yüzyılın belli bir zamana kadar da burayı mezarlık olarak kullanmaya devam etmiş Selçuklular. 8 bin adet veya işte 8000 bin küsur adet mezar taşı var içinde. Ama bu küsur diyorum çünkü tabii daha bir sürü de yıkılmış, yerlerde daha toparlanmamış, toprağın altında kalmış falan mezar taşları da var. Bazı kaynaklar buradaki mezar taşlarını Orhun abidelerinin İslamlaşmış şekli diye tanımlıyorlar. Bence bu üzerlerinde o abidelere benzer yahut yazıtlara benzer bir şeyler olduğundan değil görüntü olarak insana bir abideyi hatırlattığı için daha ziyade. Tabii ki kapsam olarak da hani veya içerik olarak da niye bir yakınlık kurulduğunu insan anlayabiliyor ama benim aklıma gelen hani gitmeden okumuştum falan biraz görünce ilk aklıma gelen bu oldu. Bunu benzetmelerinin sebebi budur. Çünkü karşımda böyle bir anıt yapılmış mezar taşının dışında, ötesinde bir şeymiş gibi bir duygu e, yaşadım. E, tabii ki e... En önemli mezar taşları, en ünlü sanatkarların eserleri falan hep bu mezarlıkta. Hani o döneme ait olarak ve e, aynı zamanda da taşların farklı türleriyle altında ne e, ile uğraşan, yaşamında ne e, toplum seviyesinde olduğu bilinen belirli insanların yattığını anlayabiliyorsunuz. Sınıflandırmaları var işte belli e, ne bileyim din adam ise başka tür bir taş var, devlet adamı ise başka bir tür taş var vesaire e, ve e, insanı gerçekten gene belki akşamüst ışıklarının benim üzerindeki etkisi, ee, işte mezar taşları o sanat faaliyetini, zevk anlayışını, ne bileyim insanların e, esnaf sanayiyle uğraştığını değil, işte bilmem din adamıysa e, ne mertebede olduğunu filan yani hayatı orada görebiliyorsunuz. Ahlat kentinde mezar taşlarından giderek o zaman ne yaşanıyormuş, hani biraz meraklıysanız, ilgilenirseniz, orada zaman geçirseniz, biraz da okursanız anlayabiliyorsunuz. Bu da bence hani Ahlat'ın e, ve dolayısıyla Bitlis'in en önemli insanın aklında en fazla kalan lezzetlerinden. Ahlat'tan ahlat taşı diye bir taş çıkıyor ve zaten o Bitlis Kent Merkezi'nin de en büyük güzelliklerinden birisi olan taş evlerin de ana maddesini oluşturuyor. Bitlis'in taş evleri Ermeni ustaların yaptığı ve maalesef bu yüzden de giderek artık yok olmaya yüz tutmuş evler. Yenisi tabii bu tarzda yapılmıyor. Hatta kent merkezinde birçok yüzü e, sıvayla kaplı ta, e, evi kazısanız altından muhakkak O taş evlerden çıkacağını herkes biliyor Muhakkak koruma altına alınıp Restore edilmesi gereken evler e, Mardin'i gene hatırlatıyor bana Size öyle bir benzetme yapacağım Görmeyenleriniz için Mardin e, nasıl evleriyle ünlüdür Ve karşıdan hakikaten o, olağanüstü Bir panorama'dır o görüntü e, Bitlis'teki evlerin de temizlenip ortaya çıktığında Hepsi bir arada olduğunda şimdi Şu anda bile çok güzel ama hepsi ortaya çıktığında Böyle bir görüntü yaratacağından eminim Zaten taş işçiliği bu yüzden hala artık çok e, maalesef hatta hiç Ermeni usta kalmamış olsa da Bitlis'in en önemli el sanatları, en önemli e, becerilerinden bir tanesi. E, ahlat taşının özelliği diyelim ki Mardin'e e, oranla veya farklı tek renk olmaması. E, bozlu renkte normal taş renginde bir taş var e, ahlat taşı ama aynı ahlat taşının bazen bayağı koyu kızıl renkte bazen de siyah olanı da çıkıyor ve evlerin yapımında bunların hepsinden bir miktar kullanılmış olabiliyor. Özellikle de kızıl renkli olanı ağırlıklı olmak üzere dolayısıyla gerçekten çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Zaten bitlisteki e, kale de her ne kadar restorasyonu ...yani çok özenli olduğunu düşünmediğim bir biçimde... ...veya çok hani tarih incelenerek... ...yapıldığını düşünmediğim bir şekilde yapılmış olsa da... ...şu anda restore edilmiş. Size sözünü ettiğim... E, ...çarşının, derenin ortasında... yer alan çarşının tepesinden... ...ihtişamla böyle... E, ...bütün kenti kucaklayarak bakıyor. O da tabii aynı renk, aynı kızıl boz rengi... ...taşıyor ve bitlesin böyle bir rengi var... ...dolayısıyla. Bu kale... E, ...İskender'in, Büyük İskender'in... E, komandanlarından birisi tarafından... ...onun talimatıyla yaptırılmış bir kale. İskender... E, kumandanına öyle bir kale yap ki ben bile fethedemeyim diye talimat verip daha doğuya doğru seferine devam edip gitmiş ve döndüğünde kumandan İskender'i kaleye almamış onunla savaşmış uzun bir süre savaşmış ve İskender kaleyi fethedememiş. Bun üzerine çekilmiş, geri çekilmiş. Bu Tevatür tabi bayılıyorum böyle hikayelere. Bitlis'in ve Doğu onun bir de böyle güzel masal yazma özelliği var. Tabii ki tarihte geçerli olan gerçek bir tarafı da vardır ama öykü çok güzel. Öykü olarak çok güzel. Sonunda kumandan İskender Kale'den vazgeçip kente girmekten çekilince çıkıp kendi elleriyle götürüp kentin anahtarını vermiş. İskender ne münasebet madem böyle bir şey yapacaktım bu kadar insanı niye telef ettin deyince de sizin talimatınız üzerine Kıymetli hünkârım, hükümdarım İskender'e ne deniyorsa demiş. Çünkü siz benim fethedemeyeceğim bir kale yap demiştiniz. O yüzden de zaten İskender'in kumandanının adına da hitap edilerek bu kentin adına Bedlis denmiş ve bugünkü Bitlis ismi de oradan geliyor diye de tevatür devam ediyor. Çünkü Bitlis isminin kaynağıyla ilgili de bir sürü başka daha e, görüşte var aslında. Ahlat ve Bitlis kent merkezi böyle. Tatvan ise Van Gölü'nün kıyısında şahane bir sahil kasabası. E, plajları tabii ki e, Bitlis'in işte e, sosyal yapısı belki o plajların herhangi bir başka kentte olsa böyle bir kısa Sahil e, olacağı kadar dolmasını e, engelliyor ortalıkta bikinili veya işte mayolu güneşlenen insanlar yok ama şahane plajları var ve çok güzel bir sahil kasabası. Aslında Tatvan Evliya Çelebi'nin tahtı Van diye Van'ın Van, Van e, Gölü'nün tahtı diye söz ettiği bir yer Tatvan ismi de oradan geliyor diyenler de var hatta. Bir başka çok güzel gene çok hoş e, yerleşim noktası da Adil Cevaz. Adil da e, ceviz bahçeleri içerisinde böyle hani herhangi dünyanın herhangi bir yerinde çok büyük bir keyifle yaşayabileceğiniz gene e, huzur içerisinde bir küçük kasaba. Tek katlı evler, bahçeler, bahçeler hep meyve ağaçları. Bu meyve ağaçlarının çoğu ceviz ağacı ve zaten de Adil Cevaz'ın bir ceviz şenliği de bölgenin meşhur hani bilinen e, faaliyetlerinden. E, i̇şte bu... Tarih diye başladım ve hani biraz tarih Selçuklu diyerek böyle bir genel panoramik size görüntü sundum. Tarihe tekrar geri dönecek olursam bu bölge önce tabii ki Makedonya, Roma sonra Bizans gibi bir bu bölgede yani Anadolu'nun o yöresindeki bütün kentlerin aşağı yukarı başından geçen sıralamada bir el değişikliğine uğramış. Ondan öncesinde tabii Urartular burada Selçuklulardan sonra. Osmanlılar tabii ki Bitlis'te e, ele geçirip bir hükümranlık sürüyorlar. Ta ki işte Osmanlı e, imparatorluğu sona erip e, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kenti haline gelinceye kadar. Yöre halkı genellikle Kürt, Türkmen ve Ermenilerden oluşuyor orijinal olarak. Bugün çok Ermeni aşağı yukarı hiç Ermeni kaldığını söylemek mümkün değil ama Kürt ve Türkler bugün karışık olarak yaşıyorlar Bitlis'te. E, ve gerçekten de hani gerek biraz önce sezini ettiğim taş işçiliği gerekse Okumacılık el oyası falan gibi diğer el sanatlarıyla hani Anadolu'nun böyle çok tipik insana tatlar lezzetlerden bahsediyorsak eğer Bitlis'e gittiğinizde bir küçük el oyası alıp ömür boyu size baktıkça tat verecek bir lezzet katabilirsiniz hayatınıza. Böyle bir zengin kaynağı oluşturuyor doğrusu isterseniz. Ee, gene Bitlis yöresindeki e, çok yakınındaki hani kasabaları gibi e, doğal e, Bitlis kentine ait e, bir güzellikten daha söz edeyim ve müzik çalmaya geçeyim. Küçük Nemrut Dağı var. Burada küçük Nemrut diye adlandırılan da var ve onun tepesindeki krater gölü e, gerçekten en, e, çok enteresan yani şey olarak da hani e, birçok göl var işte Türkiye'de de birçok göl var hepsi güzel falan ama etraftaki doğanın e, toprak, toprağın renginin o biraz böyle ıssızlığın falan etkisiyle insana biraz masal gölü dünyanın dışında bir gölmüş etkisi yaratıyor. Aynı zamanda yöredeki tabii e, bu e, yükseklik e, ve dağ e, yapısı diye kış sporları içinde Bitlis'i çok hoş bir destinasyon haline getiriyor, getirebilir eğer hani benim gönlümdeki yere bir gün Bitlis inşallah gelirse. Başında size daha ilk cümlede söz verdiğim Bitlis'te beş minareyi dinleyelim birlikte ve ben ondan sonra Bitlis kentinin mutfağımıza soframıza getirdiği lezzetlerden devam edeyim bu kentler lezzetlere. Bitlis'te beş minare, gerçekten beş minare var Bitlis'te. Tabii ki bu bahsettiğim yapılaşma arasında görülmeleri çok zorlaşmış ve yeni alınan karar, yeni çıkan kanunla minarelerin de görünmesi sağlanacak şekilde temizlenecek inşallah o aradaki... Uzumsuz yapılar. Benim çok sevdiğim bir türkü. Birçok sanatçı çok güzel seslendiriyor. En son kırmızı Kırmızıgül'ün söylediğine takılıp kaldım. Sizinle de onu paylaşmak istiyorum. Bitlis'te Beş Minare. <gülüyor> We're mutfağı. Doğu Anadolu mutfağı genelinde olan bütün lezzetleri içinde taşıdığı gibi e, fazladan bir de kendisine özgü bir iki çok özel tada da sahip. Size önce onları aktarayım. Zaten programda sanıyorum ancak bu kadarına izin verecek. Bir kere Bitlis'te e, Bal çok önemli bir yiyecek. Bitlis'in Karakovan balı ülkemizde e, üretilen, yetiştirilen, elde edilen en kaliteli, en lezzetli, en güzel ballardan birisi. Bundan başka Bitlis'te Adil Cevaz cevizini size söylemiştim. E, yetiştirdiği ürünler açısından gidecek olursak. E, küp peyniri diye özel yöreye e, ait bir e, peyniri var ve yemekler daha ziyade e, yörelin e, yaşayanların da söylediğine e, aynen size aktaracak olursam zahmetli uzun uzun uğraşarak yapılan yemekler. Öyle hani ayaküstü bir mutfak asla değil. Çok Ağır kallavi yemesi de biraz ağır esasında ama hazırlaması hem masraflı hem de külfetli derler bitlisiler öyle bir mutfak ama birbirinden lezzetli birkaç yemekten ilk aklıma gelen çorti aşı mesela çorti aşı salamura lahana turşusu ama sirke ile yapılmıyor. E, kemikli ve yağlı etler bir tencerenin içine konuyor. Üstüne bol miktarda e, çorti ile dö yani e, lahana ilave ediliyor e, ve pişirilmeye bırakılıyor. Etlerin pişmesine kadar devam ediyor bu olay ve ondan sonra da e, etler pişince içinden çıkarılıyor ve işte kalan e, lahana da böylece tüketiliyor. Katıklı dolma diye bir dolmaları var. E, katık bu o bölgede yoğurt anlamına geliyor. Katıklı dolmada e, bal kabaklarıyla yapılan ve içerisinde yoğurt da bulunan çok özel bir dolma biçimi. Böyle bir dolma türü. Şimdi hani ben bu programda hiçbir zaman yemek tarifi vermek istemiyorum. Öyle bir şeye vaktim olmuyor. Ama araştırıp e, tarifine bakarsanız üşenmezseniz eğer çok lezzetli bir yemek yapacaksınız. Sonra Doğu Anadolu'da başka kentlerde de olan ve ama orijinalinin e, Bitlis'ten kaynaklandığı söylenen büryan var tabii. E, büryan e, böyle e, 4. Murat'ın revan seferine çıkarken uğradığı zamandan kalan kendine özgü bir öyküsü bile olan bir yemek olduğu için Bitlis'e ait bir yemek olduğu tartışılmıyor. O öykü biraz işte bir çobanın dördüncü burada pişirdiği bir et yemeğiyle ilgili. O da sonuçta büryan yemeği oluyor. Büryan çok özel bir yemek. Bitlis köftesi dedikleri bir içli köfte var. Biliyorsunuz içli köfte yurdumuzda pek çok yerde değişik biçimleri olan bir köfte. Ama Doğu Anadolu'da da en fazla bilinen, Doğu Anadolu 'da yapılan içli köfte Bitlis'ten geliyor. E, misafirler geldiğinde Bitlisliler yemeği kadın erkek ayrı yiyorlar. Hani aile kendi arasındaysa toplu olarak yiyor da e, bir misafir gelirse, yabancı birisi olursa yörede hala biraz kadın erkek özellikle kent merkezi değil de köylerde falan ayrı ayrı oturuyor. E, ama ortaya gelen yemekten hep beraber yiyorlar hala ve e, o yani bu belki her yerde böyle niye söylüyorsun diyeceksiniz ama benim gözlemlediğim orada çok özel bir özen sarf ediliyor. ortadan ortak yenen yemeği başkasının aklına tecavüz etmeden kirletmeden pisletmeden yemeğe. Ee, Bitlis böyle hani küçücük ve pek çok insanın da aklına gelmeyen bir kent olmakla beraber bir seferde anlatıp bitmesi zor bir e, lezzet kaynağı esasında. O yüzden hani bu kadarcık toparlayarak bu hafta artık programa son vermek istiyorum. Haftaya biz başka bir yerde olacağız ama Bitlis benim aklımda ve sizin aklınızda da inşallah tatlarından bir miktarı özel olarak kaldıysa belki bir gün devam ederiz diye düşünüyorum. Gelecek hafta tekrar bir arada olunca dek yaşamınızın tüm boyutlarına her zaman olduğu gibi yine lezzet ve Bereket diliyorum. Hoşçakalın. Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <gülüyor>